Ramazanın ve bayramın e, e, hilala bakılarak tayin edildiği gibi namaz vakitlerinin ise e, oruca başlama ve orucu bitirme zamanlarının ise güneşe göre değerlendirileceğini bilirsiniz. Fecr-i Kazip e, orucun da e, e, başlayacağı sabah namazının vaktinin de başlayacağı bir vakit değildir. E, ufuktaki o yalancı geçici e, aydınlık geçtikten sonra e, e, siyah bir çizginin üzerinde kırmızı ve beyaz aydınlığın oluşması zamanına e, kadar ne yapılır? E, yenilir ve namaza sabah namazına durulmaz. Yani imsak vakti e, Fezrik Sadık dediğimiz bu e, şafağın tam manasıyla, atmasıyla oluşur. Bunu nasıl tayin edeceğiz? Ee, daha önce uzunca yıllar Diyanet görevliliği yapmış bir arkadaş ee, şimdi Diyanetin tümüyle yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ediyor ve üç senedir, dört senedir her Ramazan'da Müslümanların gündemini imsak vakti, sahur vakti tartışmaları ele alıyor. Mesele, e, diyaneti tutmak falan, e, şahsın görüşlerini tutmak falan değil. Yani e, herkes gruplara ayrılıyor. İhtilaflar, tartışmalar halinde olay sergilendiği için e, milletin kafası elbette karışıyor. E, burada birisi e, diyanet, e, tezcanın e, bir kurumu, e, İslami bir kurum değil. Ötekisi de layıklığı savunan, devleti savunan, ee, bir farklı bir e, şahsiyet. Görüşlere bakacağız e, ne olduğunu. Aslında öğle namazını, ikindi namazını, akşam e, vaktini, iftar saatini, diyanetin e, de, e, katkıda bulunduğu e, o takvimle diyanetin görüşleriyle açan insanlar burada bir problem görmüyor. E, sahur ve imsak vaktinde e, problem olarak gündeme getiriliyor. Ben e, kendi görüşümü net olarak söyleyeyim. Tabi e, tercih size aittir. E, Diyanetin bugüne kadar uyguladığı e, ama izah edeceğim şekilde uygulanan e, daha doğrudur. Şöyle ki, 11 ay e, Diyanet ezanı imsak vaktinde okutmuyor. Ne zaman okunuyor ezan? Güneşin doğmasına bir saat kala okunuyor. Bilirsiniz. Ve ezan okunmadan kimse sabah namazı kılmıyoruz. Ezan okunmadı henüz. Ve camilerde namaz, sabah namazı ne zaman kılınıyor? Güneşin doğmasından yarım saat kala. Bir problem var mı burada? Buna muhalefet eden kimse daha farklı bir şey mi söylüyor? Ama olayı tartışma gibi sanki çok farklı bir boyuta indirgeyerek söylediği için millet o mu bu mu diye kafası karışıyor. Ramazanda ne oluyor? Ramazanda ezan başka zamanlarda okunduğundan daha önce okunuyor. Ne zaman okunuyor? İmsak vakti okunuyor. Aslında o okunan ezan sabah ezanı değil. İmsakı bildiren oruca başlama zamanını bildiren bir ilan. 11 ay farklı zamanda okunulan ezan, Ramazan'da sabah namazı için değil, imsak vaktini bildirmek için okunuluyor. Yani böyle gümbür gümbür, bağıra bağıra olayı farklı boyuta taşımaktansa, demiş olsa ki, diyanetin diğer zamanlardaki ee, sabah namazının uyguladığı, kıldığı vakitler Ramazan'da da öyle uygulanıyor zaten. Doğrudur. Ama imsak vaktindeki okunan ezan sabah ezanı değildir. Sabah vakti henüz girmiyor. O zaman oruca başlayın. Efendim, bir saat kadar sonra e, normal diyanetin başka zaman ezan okunduğu zamanda da ne yapın? Ee, sabah namazı kılın. E, camilerde sabah namazı kılındığı zaman kılın denilse milletin kafası karışmayacak. İhtilafmış gibi görülmeyecek. Ama e, nefisler devreye giriyor. Her şeyi ben bilirim başkası yanlış yapıyor anlayışıyla. E, üç senedir dört senedir milletin kafası e, gerçekten karışıyor. E, bilmem anlatabildim mi? E, burada mesele Diyaneti tercih etmek, onun karşısındaki ki karşısında bir insan değil, onu tercih etmek değil, imsak vaktinde oruca başlamak ve sabah namazına, güneş doğmasına en az bir saat kalaya kadar bekleyip namazı biraz geç kılmak. İmsakla namaz arasında gelin yatmayın, bir saat var veya yok. Kur'an okuyun, tefekkür edin, e, ibadetle meşgul olun. E, o zamanlar kıymetli vakitlerdir. E, seher vaktidir. E, ne yapın? Allah'a daha yakın olmak için e, onu bir vesile edinin. E, denildiği gibi efendim e, sahuru geciktirmeyin. İmsak vaktine kadar e, sahur yapın ama namazı biraz geciktirin. Her namaz İlk vaktinde eda edilmesi faziletlidir, sabah namazı ise son vaktinde eda edilmesi daha faziletlidir, olay bundan ibarettir.